Hocam kanuni dönemi için yükselme dönemiydi diyenler var, uzun bir duraklama dönemiydi diyenler de var. Bunların hangisi doğru? Kanuni muhteşem Süleyman mıydı? Öyleyse o muhteşemlik nereden geliyor? Yani niye kanuniye muhteşem diyor? Kanuni muhteşem. Yani bunlar kişisel özelliklere göre veriliyorsa öyledir. Çünkü görünüm itibariyle Çelebi Sultan Mehmet hariç o iki metreye yakın boyu. Ee, en uzun boylulardan yani bu libaslarla falan denendi. Bir kere görünümü çok şarşağılı kendisinin. İkincisi tabi moda konusunda artık Osmanlı'nın o sadelik devri açılmış. Üçüncüsü kuyumcu. Yani Erpadişah'ın bir mesleği var ya bu da kuyumculuk bildiği için ee, zevk ve resim konusunda bir kere çok farklı. Üçüncüsü Mursiki'yi çok seviyor. Bu sır Türk Mursiki'si değil. Bayağı Garp Mursiki'sinde, Rönesans devrinde seven biri. O önemli... Ve mesela Buda'yı ettiği zaman orada Kral Matyos Corvinus'un muhteşem kütüphanesinden Bazı kitaplar hepsi değil bazılarını İstanbul'a nakletti Topkapı Sarayı'na Bunların içinde e, Antefonale dediğimiz musiki mecmuaları çok önemli Ve elan bir tanesi var ki o dönemin en önemli musiki mecmuası bizdeydi yazma halinde onu Macar Bilimler Akademisi aldı, tamir etti. Çünkü kullanılan bir şeymiş bizde, yıpranmış bir tamir etti ve yeniden bastırdı. Bu önemli. E, politikası itibariyle öyle, yani bundan sonra Avrupa'da iki tane hükümdar var. Birisi imparator diye geçiyor, bunların çok yakın tahta çıkış devirleri. Birisi Kanuni 1521'dir, öbürü 1519 olması lazım. Ee, Şarlı daha evvel eğlendi 5. kal sahneden. Fakat tabii İspanya verasetini aldı. Evlilik yoluyla babası, güzel Filip, İspanya verasetini almıştı. E, Maksimilya'nın torunu Hapsutlu'dur Avrupa'nın diğer ülkeleri elinde. Bir müddet de kardeşi değil kardeşi Ferdinand'a bıraktı sonra ama şimdi buna İmperator diyorlar. Emperor. Yani çok önemli bu politikada. İspanya'nın işba devri kendisi ve oğlu ikinci Filip. Burası da Sultan diyorlar. Sultan dediği Tuna boyunda. Bir de 1526'da Bacaristan büyük bölümü itibariyle sadece Slovakya hariç büyük bölümü itibarıyla katılınca Avrupa toprakları bir kısım kitaplar hala muhteşem Süleyman'dan magnifikten Bağdat Sultan diye bahseder çünkü Bağdat tanınan bir yer ve bağdatı tabi kanuni aldı yani Irak bölgesini. Ee, ve zaten babasından tevarüs ettiği yerler Mısır vesaire biliyorsunuz. Ee, vaka mağrip başlatmışlardı nüfuz etmeye ama Yavuz devrinde burada daha çok girişim oldu. Kendisi hakikaten o bakımdan muhteşem Süleyman Sultan Süleyman bu çok önemli. Kişiliğiyle görünümüyle dış politikası itibariyle her şeyin içinde. Yani protestan katolik mücadelesinden tutunuz Fransa, Bourbonlar ve hapsurlar kavgasının içinde İran'da efendim işte Şah Abbas devri Danlas devri falan bunlar e, de yani elinde böyle her politikanın her şeyin içinde olan bir yapısı var muhteşem Süleyman'ın. Atatürk ve Karabekir Paşa arasındaki ilişki özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra başka bir hale dönüşmüş. Ee, Karabekir'in kızı Timsal Hanım'ın anlattıkları var. Bize milli mücadele sürecinden başlayarak Atatürk ve Kazım Karabekir ilişkisini anlatır mısınız? Kim haklıydı o davada? Biz İstiklal Savaşı komutanları arasındaki e, ilişkilere, şahsi münaferet veya anlaşmazlığa, münazaya... Tarihçi olarak fazla müdahale etmiyoruz. Çünkü yazışmalardan falan derin şeyler çıkmıyor. E böyle bir çatışma varsa bile yazışmalarda bu artık sebep değil, sonuçtur tamamıyla ve çok dikkatli bir uslup kullanılmış. Psikolojik yapılara girmiyoruz. Böyle bir tarih alışkanlığımız yok çünkü. Kazım Karabekir Paşa e, imparatorluğun tanzimattan sonra iyi yetiştirilmeye başlanan çünkü çok erkenden kurmay eğitimini kabul eden ve kurmayların da Avusturya ve Rusya'da olduğu gibi Peterburg ve Viyana'da gezinmekten çok e, imparatorluğun dört tarafında koşuştukları, mücadele ettikleri Dolayısıyla çok erkenden olgunlaşan bilgili zabitleridir bunlar. E, lisan çok bilirler, matematik çok iyi bilirler, coğrafya çok iyi bilirler. Yani alışılmış Türk memuru tipi değildirler. Bunu Cumhuriyet sonrasına da ulaştırabiliriz. Yani halen askerlerimiz iyi uzman yetiştiriyorsa bu geleneğin devamıdır bu zamanın ateşe militerleri her yerde sıyrılırlardı mesela kente varüz eder temayüz ederlerdi ee, Kazım Paşa e, bir e, paşanın oğludur kendisi de yalnız bu paşa daha çok meslekten yetişme bir generaldir zengin değildir nitekim e, babasının vefatından sonra da sıkıntılı bir gençlik geçirmiştir. Okullardan ancak okuyabilmiştir. Yani askeri okullarla ve askerdir. Çok bilgilidir. Nisan, müzik falan her şey. Ee, İstiklal Savaşı üç komutan sayesinde başladı. Çünkü tereddüt vardı ordumuzda. Birinci Harbin hataları dolayısıyla durup bekleyelim mi veya beklemeyelim ama ne yapalım ne yapmam bilmek çok önemli. Mustafa Kemal Paşa'nın atılımı ve üstünden kendisi gibi Tugay Komutanı olan fakat Kolor diye komtayeden ki Paşa da öyleydi. Doğu Menzil Komutanı Kazım Paşa'nın Kendisine kayıtsız şartsız bağlılığı ve komutan olarak tanıması İstanbul hazine rağmen büyük bir asalet ve fazilet örneğidir. Aynı şeyi merkezde Ankara bölgesinde Ali Fuat Paşa'da gösterdiği için İstiklal Harbi derhal devlet ve ordu olarak teşkilatlandı. Kavga başlamıştı zaten ama <gülüyor> ne yapacağını bilmiyor yani güney cephesinde savaş başlamıştı. Bunun rapt edilmesi lazım. Türkiye reğinde ordusuz yürümüyor hiçbir şey. Bundan dolayı müteşekkiriz. Bize alakadar eden budur. E, kurtuluş mücadelesinden sonra nasıl gitti siyaset? Orada ayrılık başlamıştır. Esaslı bilgimiz yok. Esaslı bilgimiz olan siyaset safhasıdır. Yani Cumhuriyetçi Terakkiperver Fırka. Orada karşı karşıyalar. Ve maalesef Atatürk'ün etrafındaki bazıları kendisini e, yok etmeye heveslenmişler Kazım Paşa'nın. Fakat e, İsmet Paşa var arada büyük bir denge unsuru ve iyi bir kurmay. Derhal işe mani oluyor. Ordu kendisine bağlı. Yani sanık olarak girdiği mahkeme salonunda herkes ayağa kalkıyor selam veriyor. Zaten Paşa da işi götürmüyor. Gazi Paşa'mız da fazla. Berat etmiştir. Ama tabii siyasi hayatın dışındadır. E, göz önündedir. Fazla da ileri de gitmemiştir. Yani çok açıktır. O da devlet fikri vardır. E, bu suskunluk e, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı devrinde süratle telafi edilmiştir. Mebusluğu arkasından hemen Millet Meclisi Başkanlığı ve çok erken öldü biliyorsunuz. Ö öldüğü vakit meclis reisimizdi. Ondan sonrakisi de öbür komutandır Ali Fuat Paşa'dır biliyorsunuz. Öylelikle bu dönemi kapattık.